94.9 Açık Radyo'da hazırlayıp sunduğum Yeşilçam arkeolojisi programına hoş geldiniz. E, bendeniz deniz Ulayer. Bu hafta yine farklı bir konuyla sizlerle birlikteyim. E, bu hafta herhangi bir konuğum olmayacak. Bu hafta sizlerle birlikte seçtiğim bazı e, Yeşilçam müziklerini dinleyeceğiz. E, i̇lk programı tanıtım e, için hazırladığım programda, tanıtım programımızda e, Yeşilçam arkeolojisi e, adı altında Yeşilçam müziklerine de yer vereceğimden bahsetmiştim. Genellikle bu Yeşilçam müziklerinin ne olduğu sorusu aslında biraz değişik bir konu oluyor. Çünkü biliyorsunuz Yeşilçam filmlerinde özellikle bütçeden dolayı çok fazla özgün müziğe yer verilmemiş. Bu nedenle de dönemin ses teknisyenleri, ses mühendisleri etraftan topladıkları plaklardan e, ...filime uygun gelebileceğini düşündükleri melodileri almışlar. Bu konuda özellikle zaten Kuntulgar'la epey sohbet etmiştik. O bize birkaç şarkı seçmişti, çaldığı birkaç şarkıyı seçmişti ve onların hikayesini anlatmıştı. E, bugün de e, birkaç tane ben sizin için şarkı seçtim onlar üzerine biraz sohbet etmeyi... ...hem de o şarkıların aslında orijinalleri üzerine biraz konuşmanın ilginç olacağını düşündüm. E, i̇lk olarak seçtiğim şarkı e, Fausto Papetti isimli bir İtalyan saksafoncunun bir bestesi. Samba de Verao. Bu şarkı aslında özellikle Natuk Baytan ile Kemal Sunal'ın birlikte yaptıkları filmlerde daha doğrusu Nat Natuk Baytan'ın yönetmen olduğu ve Kemal Sunal'ın da başro oyuncusu olduğu filmlerde kullanılan bir şarkı. O filmlerde özellikle ses teknisyeni Necip Sarıcıoğlu olduğu için o da Fausto Pappetti e, oldukça çok kullandığı için bu filmlerin bir şekilde e, soundtrack dediğimiz yani film müziği haline gelmiş, bazı tema müzikleri oluşmuş. Ee, sizler için seçtiğim Fausto Pappetti'nin Samba de Verao bir e, tema müziği değil. Hani çünkü Mesela Sahte Kaba Dayı filminde kullanılıyor ama Sahte Kaba Dayı filminin tema müziği olarak e, alt kültüre geçmemiş. Bu filmde Yıldırım Çarpar kokteylinin içildiği sahne var. Orada bir Yıldırım Çarpar kokteylinin içiyor Kemal Sunal ve etrafındaki herkesi tokat atmaya başlıyor. O sahne de arka fonda çalan bir şarkı bu. Ee, ama tabii şarkının hikayesi de ilginç. Çünkü e, Fausto Pappetti sanırım <gülüyor> şarkılarının... Ee, hiçbir zaman için e, bu Türk filmlerinde kullanılmış olduğunu e, düşünmemişler herhalde. Bu seçtiğim şarkıda Samba de Vera, e, Son Ice 1975 yılı yapımı 1.45'likten. 45'ten. A yüzünde Samba de Vera var, Son nice var. B yüzünde ise Vladimir şarkısı var. Hep beraber dinleyelim şarkıyı. Siz de şarkıyı dinleyince zaten özellikle bir kısmını baş, başlangıcındaki ilk iki dakikanın ki kısmının. Aslında pek çok filmde de kullanılmış olduğunu siz de göreceksiniz o zaman. Dinliyoruz şarkıyı. Fausto Papetti, Sam de Verao, Fausto Pappetti'den dinledik. E, Samra de Verao. Sanırım o özellikle bu aradaki kısım pek çoğunuz e, Kemal Sonar filmlerine hemen hatırlamıştır. Pappetti'nin e, en fazla kullanılan şarkıları e, daha farklı olan şarkıları ama bunu özellikle aradan e, seçmek istedim ben. Yoksa Summertime şarkısı özellikle e, Pappetti'nin oldukça çok kullanılmıştı. Peki Fausto Pappetti neden Yeşilçam e, ses teknisyenler arasında bu kadar başladı düşünecek olursak? Kendisi saksafoncu ve alıyor bazı bilinen şarkıları da alıp kendisine göre yorumluyor. Tabi bu şekilde enstrümantal versiyonlar çok daha rahat filmlere yedirilebiliyor. Özellikle Necip Sarıcıoğlu ve Kuntulgar'ın Fausto Papetti'yi oldukça çok kullandığını filmlerinde düşünüyorum. Şimdi ise sizler için başka bir isim seçtim. O da oldukça fazla filmde kullanılmış bir sanatçı. Kendisi komşudan geliyor ee, Yunanlı bir e, besteker Mikis Theodorakis zaten Zülfizim Limaneli ile birlikte yaptığı bir ortak çalışması vardı Mikis Theodorakis'in hepimiz üç aşağı beş yukarı yakından tanıyoruz. Ancak e, sizler için seçtiğim iki şarkı belki çok fazla Yeşilçam müziklerine ilgili değilseniz "fa bu şarkı Mikis Theodorakis'in mi" diye şaşıracaksınız. Bu iki daha seçtim seçtiğim iki tane şarkı iki şarkıda aynı soundtrack'ta aslında yer almış. Mikis Theodorakis'in 1969 yılı yapımı Z filmi için yaptığı bu orijinal soundtrack planda yer alıyor. Bir şekilde bu iki tane beste bizim Türk filmlerinde öyle yaratmışlar ki sanki Mikis Theodorakis sadece Z filmi için yapmamış. Pek çok Geçişan filmi için de yapmış olmuş. Seçtiğim kayıtlardan bir tanesine yine ses teknisyeni Tuncar Aydınoğlu'nun kullandığını Çünkü ya orada Tunç ya da Tuncer Aydınoğlu gibi geçmiş yenilerek de ben Tuncer Aydınoğlu olarak yer alacağım ses teknisyeni. Onun kullandığı e, bir versiyon var. E, yine Z filminde e, pek çok takip sahnesinde yer almış bir beste. Lakos Corse de Manuel. Evet, dinlediğiniz gibi oldukça fazla e, takip sahnesinde yer almış bu şarkı. E, Heyecanın yükselmiş olduğu ya da bazen kavga sahnelerinde de yer verilmişti bu Z filminde de yer alan. E, şimdi diğer seçtiğim e, beste yine Mikistel Harkis'in Z filminden o da Batakuda. Batakuda'ya ilk tanışmam benim. E, yani filmlerden tabii ki e, aşinalığım vardı ancak 2 bölü 5 BZ'de Serhat Köksal'ın 2 ölü beş orada bir replik de üzerine yedir, yedirilerek sunulmuştu. İşte o zaman ilk aa bu Mikis Teodorakis'in mi demiştim. Yaklaşık 1994 yılı olması gerekiyor tanıştığım zaman. O zaman öğrenmiştim Mikis Teodorakis'in olduğunu. Bu da çok böyle gerilim dolu takip sahnesinde yalan bir şarkı. Şimdi Batakuda'yı deneyelim o zaman hep beraber. 24.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arkücüsü programı devam ediyor. Ee, Benden Zutkulaer. Ee, bu hafta sizler için Yeşilçam filmlerinde kullanılmış e, müziklerden bazılarına yer veriyorum. Bu şarkıların hem kullanıldıkları müzik filmlerden hem de birazcık da o şarkıların gerçek hikayelerinden e, bahsediyoruz bu haftaki programda. E, işte demin dinlediğimiz Mikis Teodorakis'in herhalde iki şarkısı da pek çoğumuz için e, Z filmi ifade etmiyordur. Daha önce ilk programlarda da bahsetmek işte Enter the Dragon şarkısı e, belki pek çok insan için Bruce Lee ifade ederken Türkiye'de kavga sahnesine giriş müziği olmuş. İşte biliyorsunuz John Carpenter'ın e, 13. bölgeye saldırı e, filmi için yaptığı ana tema müziği de e, Türkiye'de Nuri Alço filmi ...ya da Nuriye Alço müziğine dönüşmüştü. E, bu neden ilginç bir dünya Yeşilçam. E, zaten onun için Yeşilçam arka dediğimizde bu noktada biraz daha öne çıkıyor. E, bu şarkılar başka filmler için yapılmış ama öyle bir kullanılmış ki... E, ...bugün hayatımıza iki üç farklı şekilde girmiş doluyor bu şarkılar. Zaten Mikis Tööder de... E, i̇ki şarkısı da e, araba takip sahnelerinde veya e, işte karanlık bir yerdeki takip sahnesinde oldukça kullanılmış müzikler. Gerilimin arttığı ya da kavganın doğru ulaştığı noktalarda ulaşılmış. E, oysa mesela biraz önce dediğimiz Bataku da e, çok daha farklı. Yine birazcık daha böyle gerilimli bir sahnede ama e, çok karanlık olmayan bir yerde. Ama Türk filmlerine baktığımız zaman bazen böyle çok karanlık ya da geceliğin çekilmiş bir sahnede Bataku da müziğine... E, müziğini dinlemek mümkün oluyordu ee, şimdi geçeceğim şarkı çok daha ilginç bir şarkı ee, geçen gün e, sosyal medyada e, değerli yönetmenimiz Melih Gülgen'in oğlu Burak Gülgen paylaşınca e, benim de aklıma geldi Biliyorsunuz e, Türk filmlerinde bu bahsettiğimiz şarkılar daha böyle funk ağırlıklı şarkılar çok kullanılmış ama e, heavy metal ve hard rock şarkılarının çok kullanıldığını görmemiştik. E, Le Zeppelin'in, Holotolove'ının değişik bir versiyonu işte özellikle böyle çılgın gençlerin yaptığı partilerde çılınırdı ama pek fazla hani, e, hard rock, heavy metal o tip e, taraflara pek girilmemiş, pek kullanılmamış. Ancak 1976 e, yapımı Çeşme filminde hem de Ferdi Tayfur'un başrolü olduğu bir filmde Dio'nun o zamanlar vokal yaptığı Rainbow'un bir şarkısı kullanılmış. 1976'da Rainbow'un Rising albümü çıkmıştı. Benim de en sevdiğim Rainbow albümüdür aslında. Ve orada Tarot Woman şarkısı filmde kullanılıyor. Çok ilginç. Ferdi Tayfur yine tabii orada kendini canlandırıyor. Müzisyen ve yapımcısı onu alıp bir gece kulübüne götürüyor. Çeşme filmindeyiz. Ee, ve bu gece kulübünde e, işte Tarot Woman'ın bir kısmını dinliyoruz e, başlangıç kısmını orta kısmını dinliyoruz e, tabi Dio'nun e, sesi de orada. İlginç bir sahne çünkü Ferdi Tayfur'la zaten Rony James Dio zaten iki tane ayrı kul cool var diyebiliriz. Onun dışında bir de hani böyle güzel bir şarkıya da Türk filminde rastlamış olmak da güzel bir sürpriz aslında. Tabii orada verilen mesaj çok da böyle benim hoşlandığım mesaj değil. Orada Ferdi Tayfur boğazını... E, kravatını e, orada e, kendi boğazını sıkan kravatından kurtulmaya çalışırken e, ben köyüme dönmek istiyorum derken orada e, sanki bütün bu her şeye karşı bir e, birazcık da hafif bir de şeytani bir mesaj veren bir müzik var Tarot Woman var e, şimdi sizlerle birlikte Rainbow'un Tarot Woman'ını dinleyelim hem de yani Yeşilçan filmde yer almış diye de buradan da kısaca bir not da düşmüş oluruz e, buradan tekrar Burak Gülgen'e de teşekkürlerimi de sunuyorum ayrıca Evet, Rainbow'dan Tarot Woman, 1976 yılındaki Rising albümünden gelmişti. Ronnie James Dion'un da o güzel sesini böylece dinlemiş olduk. Hem de Yeşilçam arkojisi programında. Ee, tabii Yeşilçam'la ilgili ne kadar çok hani dinleyebiliriz bilmiyorum. Birkaç tane daha filmde böyle yine değişik disco sahnesinde e, bazı rock parçaları vardı. Onları da e, yeri geldiği zaman yer vereceğiz. Ama tabii dediğim gibi Yeşilçam ile Dion'un <gülüyor> isminin birlikte yer alması bile çok güzel bir şey diyebilirim. Şimdi programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte hazırladığımız Yeşilçam Arka buluşmak üzere. hoşça kalın demek istiyorum. Programda konuştuğumuz konular eğer ilginizi çekiyorsa ayrıca sizleri sinematikeşilçam.com sitesine de davet ediyorum. O sitenin de editörlüğünü yapıyorum. Sitede yer alan pek çok yazar arkadaşlar da zaman zaman program içerisinde e, sohbet etmeye de çalışıyoruz. E, yani biz ziyaret edin. Belki ilginizi çeken değişik yazıları olur. Bol bol film incelemesine yer veriyoruz orada ve detayları da el atmaya çalışıyoruz. E, tabii yine Yeşilçam arküsü programında da bol bol konuklara yer vermeye önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. E, o zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. 94.9 açık Radyodan hepinize iyi günler diliyorum. <Gülüyor>